Son Söz Elinizdeki kitabı buraya kadar okuduysanız, ya bizimle hemfikir olup vegan bir beslenmeye geçmeniz gerektiğini kabullendiniz, ya hayvanların ahlaki açıdan önemi olmadığına karar verdiğinizden bize katılmadınız, ya da hayvanların ahlaki açıdan önemi olduğunu düşünmenize rağmen davranışınızı değiştirmeyip, ...ciddi bir ahlaki tutarsızlıkla yaşamaya devam edeceksiniz. Ne olursa olsun sizin adınıza sonuçlar çıkarmamıza ihtiyacınız yok. Fakat ahlaki ilkelerinizi lafta bırakmayıp uygulamaya karar verdiyseniz... ...size birkaç tavsiyemiz olacak. Çoğu insanın hayvansal ürün tükettiği ve büyük çoğunluğun makul bulduğu değer tutum ve davranışların alkışlanıp aksi yöndekilerin tırnak içinde aşırılıkla damgalanarak dışlandığı bir toplumda kaçınılmaz olarak başkalarının sizi tırnak içinde aşırı davranışlarınızıysa yine tırnak içinde uygunsuz diye damgalamasıyla karşı karşıya kalacaksınız. Bu canınızı sıkmasın. Şöyle düşünün. Esas uygunsuz olan, çürümekte olan eti, başka bir türün yavruları için üretilen sütü ve kuşların döllenmemiş yumurtalarını yemektir. Esas uygunsuz olan, bir yandan bazı hayvanları ailemizin birer üyesi olarak görürken, bir yandan da başka hayvanların etine çatal saplamaktır. Esas uygunsuz olan hissedebilir varlıklara acı çektirip onları öldürmenin sadece hayvansal ürünlerin tadını sevdiğimiz için ahlaki olarak kabul edilebilir olduğunu düşünmektir. Esas uygunsuz olan tırnak içinde gereksiz acı ve ölümün ahlaki olarak meşrulaştırılamayacağını kabul ettiğimizi söyleyip sonra da tamamen gereksiz olan bir sömürüye Her gün iştirak etmektir. Esas uygunsuz olan bir yandan Michael Vick gibi insanları lanetlerken bir yandan da hayvansal ürün tüketmeye devam etmektir. Esas uygunsuz olan bir yandan şiddeti, acıyı, işkenceyi ve ölümü gündelik hayatımızın bir parçası haline getirmişken bir yandan da barışı savunuyormuş gibi davranmaktır. Esas uygunsuz olan hayvanları önemsediğimizi ve manevi topluluğumuzun parçası olarak gördüğümüzü söyleyip, tırnak içinde mutlu et, süt ürünleri etiketli dalavereleri finanse etmek, desteklemek, yaygınlaştırmak ve teşvik etmektir. Esas uygunsuz olan etle süt ürünleri veya diğer hayvansal ürünler arasında, Akla uygun hiçbir fark yokken, et yemeyip süt ürünleri tüketmeye devam etmektir. Süt ürünleri, yumurta ve benzeri şeyler en az et kadar acıyla yüklüdür. Esas uygunsuz olan, hastalıklara sebep olup ekolojik felakete yol açan bir beslenme düzenini benimsemektir. Esas uygunsuz olan, çocuklarımıza, hayvanları sevmeleri gerektiğini tembihlerken, onlara sevdikleri kişilere zarar da verebileceklerini öğretmektir. Çocuklarımıza başkalarını sevmenin, onlara zarar vermekle ters düşmeyeceğini öğretiyoruz. Tam anlamıyla uygunsuz ve fevkalade üzücü. Esas uygunsuz olan, bir yandan hayvanları yemek masalarımıza koyarken, bir yandan da ...hayvanlarla ilgili vicdanımızı temiz tutabileceğimiz fantezisidir. Ve esas uygunsuz olan hayvanları önemsediğimizi söyleyip et ve hayvansal ürün tüketmeye devam etmektir. Kitap bitti.